Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Yusufan Uygar Özesmi. Herkese günaydın. Programımıza Hasan Öztürk'ün kampanyasıyla başlıyoruz. Bildiğiniz gibi rektörlük seçimlerinde sadece öğretim üyeleri yani yardımcı doçentler, doçentler ve profesörler oy kullanmaktadır. Rektör sadece öğretim üyelerinin değil, öğretim elemanlarının, idari personelin ve özellikle de öğrencilerin rektörüdür. Bu büyük bir haksızlıktır. Bundan dolayı bu haksızlığa son deme vakti geldi artık. Haydi sen de kampanyayı imzala bu haksızlığa son ver diyor Öztürk rektörlerin herkesin oyuyla seçilmesini istediği bu kampanyasında. Sırada geçtiğimiz hafta Bilgi Üniversitesi'nde yaşanan ve birçok kesimin tepkisini çeken olayla ilgili bir kampanyaya değinelim. Sahibi Kerem Gülay. Mezunu olduğumuz ve özgür tartışma ortamı nedeniyle gurur duyduğumuz üniversitemizin Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren ifadeler kullandığından bahisle, Profesör Doktor Zeynep Sayın Balıkçıoğlu'nun işine son verdiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hali hazırda Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan, arkadaşlarıyla şakalaşan ortaokul öğrencilerinden duruşma sırasında savunma görevini icra eden avukatlara kadar 2000'e yakın kişi yargılanmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin başta İON Fransa'ya karşı kararı ve Türkiye'yi İfade özgürlüğünü ihlalden mahkum eden pek çok kararı olmak üzere konuyla ilişkin yerleşik içtihatı ortadadır. Bu halde Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamalarının cadı avı için kullanıldığı, toplumsal muhalefeti bastırdığı ve demokratik hukuk devletiyle bağdaşmadığı tabii'dir. Üstelik bu durum akademik çalışmalara konu olacak ve hatta yerli yabancı basında sıklıkla yer bulacak kadar da açıktır. Bu itibarla üniversitemizin üstelik basında yer alan haberleri gerekçe ve bir öğrencinin hukuka aykırı olarak gizlice yaptığı bir ses kaydını da delil göstererek hocamızla ilgili hukuki işlem yapması ve ilişiğinin kesmesi hukuk ve ahlak dışıdır. Ancak Bilgi Üniversitesi için aynı ölçüde endişe verici olması gereken bir hususta üniversitemizin Türkiye akademik piyasasında arz ettiği özgür tartışma ortamını ortadan kaldırarak kendi rekabet gücüne ve müşteri memnuniyetine zarar vermesidir. Bu nedenlerle okul için değil yaşam için öğrettiklerinizi hatırlamanızı Profesör Doktor Zeynep Sayın Balıkçıoğlu hakkında idari soruşturmayı sonlandırmanızı ve dilediği takdirde kendisiyle sözleşme yenilemenizi kendisinden ve biz mezunlardan ivedilikle özür dilemenizi arz ve talep ederiz diyor Kerem Gülay. Bu kampanyasında. Sıradaki kampanya özellikle İstanbul'da kaldırımlarda giden motosikletlere dikkat çekmiş. Her gün trafik kazalarında onlarca insan ölüyor ve maalesef ülkemizde trafik kurallarına uyulmuyor diyor kampanyacı. Son yıllarda yollarda daha önce hiç görmediğimiz bir şekilde motosikletlerin kaldırımlarda vızır vızır gittiğine şahit oluyoruz. Karşıdan karşıya geçerken arabaları kollamayı bıraktık, kaldırımlarda yürürken arkamızdan motosiklet mi geliyor diye panikler olduk. Bir de üstüne sürücüyü uyarınca hakarete uğruyorsunuz. Neredeyse fiziki şiddet uygulayacaklar. Özürleri kabahatlerinden büyük. Kanunsuzluğu neredeyse haklı gören bu insanlara bizler de dur diyelim. Kimsenin canı daha fazla yanmadan bir son verilmesi için kampanyaya sende bir imza at demiş. Gaziantep'ten Mehmet Erdoğan'ın kampanyasına kulak verelim şimdi de. Gaziantep'te yol kenarlarındaki ücretli otopark uygulaması hepimize bezdirmiş durumda. Bu uygulama yetmezmiş gibi. Bir de Farklı sentlerde daha yüksek saatlik ücret alınıyor. Burdur ve Şanlıurfa belediyeleri idare mahkemelerine açılan davalar sonucu otopark uygulamalarını iptal ettiler. Bu uygulamanın kaldırılmasını talep ediyoruz. Bizde yol kenarları ve sokak araları milletin malıdır, belediyenin değil diyor Erdoğan bu kampanyada. Ve geldik İstanbul'dan Gevher Kara'nın kampanyasına. Kısa süredir çok ses getirdi bu kampanya ve 45 bine yakın imza topladı. Evet, Gevher Kara. Zihinsel engelli bir çocuk annesi olarak doğduğu günden bu yana gözümün önünden ayıramadığım, ömrümü seve seve adadığım evladımla elden ayaktan düşüp ona bakamayacak yaşa gelince de birlikte bir huzur evine yerleşme hayali kurardım. Ben evladıma ihtiyaç duyduğu sevgiyi verirken ikimizin bakımına birinin yardım edeceği düşüncesiyle içim huzurla dolardı. Ancak çok yakın bir tarihte öğrendim ki yasalarımız buna müsaade etmiyor. Ben normal bir huzur evine yerleştirilirken, Canımdan çok sevdiğim, hayatı boyunca koruduğum ve kolladığım evladım benden çok uzakta hiç bilmediği, anlayamayacağı bir ortama konacakmış. Kalan ömrümüzde bize verilen bir lokma ekmeğe gözyaşımızı katık ettirmeyin. Analara, babalara, sesimizi duyan sizlere sesleniyorum. Ancak sizin desteğinizle de, sessiz çığlığımı gerekli makamlara duyurabilirim. Biliyorum ki bu ülkede benim gibi birçok aile var. Devletin evlatlarımızla birlikte kalabileceğimiz huzur evlerini Hayata geçirmesi için sizlerden bir imza, sadece bir imza istiyorum. Bu ayrılığı bize yaşatmasınlar. Zaten ölüm bir ayrılıktır ama ölmeden önce bizi öldürmesinler diyor Kara. İmzacı sayısının daha da artarak seslerinin yetkililere duyurulmasını istiyor Gevher Kara. Bu durum Türkiye'deki büyük problemlerden bir tanesi. Yani bakıma muhtaç çocuklarına bakan anne ve babalar... Yaşlandıkları takdirde çok büyük sorunlarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla bunların birlikte yani onları ayırmadan çözebilecek bir takım mekanizmaların geliştirilmesi öncelikli bir sosyal adalet alanlarından bir tanesi olarak önümüzde. Özellikle engelli vatandaşların yoğunlukta olduğu ve ailelerine bağımlı olduğu ülkemizde. Son olarak şimdi Fransa'ya uzanıyoruz. Başarıya ulaşmış bir kampanya var sırada ne güzel. Kampanya sahibi Tifayn Perdue. Bir öğretmen ülkemizde de birçok kamu görevlisinin dönem dönem karşılaştığı bir sorunla karşılaşıyor kendisi. Paris'te yaşayan Perdue ülkenin bir başka bölgesine atanıyor ancak engelli bir kız çocuğu olan öğretmen kızının tedavi süreçlerinin de devamı için yeni okuluna tek başına gitmek zorunda kalıyor. Bunun ardından uzun yıllar boyunca durumunu açıklayarak yeniden Paris'e yakın bir yere atanmak istese de durum bir şekilde gerçekleşmiyor. Perde uzun yıllar süren resmi yollardan mücadelesini bu sefer bir imza kampanyasına dönüştürme kararı alıyor. Baktı makamlı yetkililerden ses seda yok. Change.org üzerinden başlattığı kampanyasında durumu anlatan genç öğretmen, neden işim ve ailem yani engelli kızı arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılıyorum diye soruyor kendisi. Kısa sürede kendisine bu konuda büyük destek almış 60 bine yakın imzacı imzalarını atmışlar ve yetkililerden talep etmişler. Tabii ki bunun üzerine sesleri duyulmuş ve kısa süre önce yapılan açıklamada Perdön'ün okulunun değiştirilerek ailesiyle bir arada olabileceği bir okula atandığı müjdesi verilmiş. Demek ki bu imza kampanyasıyla Perdön en azından sesini kitlelere ve makamlara güçlü bir şekilde duyurma şansına sahip olmuş. Siz de aynı şekilde değişim için harekete geçip Binlerce insanı bir araya getirerek sesinizi duyurabilir ve değişim yaratabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey change.org adresine girerek bir kampanya başlat butonuna basmak. Yarın sabah yeni kampanyalarla buluşmak üzere esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan dostumun ulgar özeti. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.